Hazreti i Ebu Bekir radiyallahu an Babası Ebu Kuhafe. Sülalesi yukarıya doğru amir, kaab, Teim, mürre diye gidiyor. Ve yedinci baba olan mürre de Allah Resulü'nün nesebiyle birleşiyor. Fil tarihinden iki yıl, üç ay sonra dünyaya geldi. Fil tarihi. İnsanlık tarihine buradan mı başlansa bilinmez. Sonsuzluk nurunun Mekke ve Kabe istikametinde dünyaya iniş hengamesini hudutlandıran nokta ve Yemen padişahı Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için Mekke önüne geldiği, ordusundaki bir beyaz filin Mekke kapılarında yere çöküp, Tek adım atmadığı deniz tarafından ebabil kuşlarının sükun ettiği ve ağızlarıyla ayaklarındaki mercimek tanesi kadar taşları salı vererek küfür ordusunu birbirine kattığı ve dönmeye zorladığı tarih. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yıl doğduğuna göre demek ki Sıddık-ı Ekber radiyallahu an kendilerinden iki yıl, üç ay küçük. Otuz sekiz yaşlarında mukaddes İslam'la şereflendi. O, öteden beri Allah'ın sevgilisinin en büyük dostuydu. Daima gelir, daima onunla sohbet eder ve içi dışı nur dolu olarak istikbalin nur müjdecisinden ayrılırdı. Asiller oymağı Kureyş'in zengin ve soylularından olduğu hem de ilim sahibi bulunduğu için herkesten büyük ve üstün bir saygı görüyordu. Cahiliyet devrinde bile pırlanta gibi bir hayat sürmekte ve herkesin saygısını kazanmaktaydı. İslam'a davet edilişinin önüne aldığı tavır öyle ki, Zerreleri benzin dolu bir pamuğun kibrite verdiği cevabı andırıyor. İman benzinine İslam kibriti değer değmez derhal infilak eder. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Bu olay şöyle oldu. Yemen taraflarına ticaret maksadıyla gitmişti. Dönüşünde kendisini başta Ebu Cehil olmak üzere bazı Kureyş müşrikleri karşıladı. Sordu. Ben Mekke'de yokken neler oldu bitti anlatın bakalım. Küfrün başı Ebu Cehil atıldı. Muhammed var ya sallallahu aleyhi ve sellem. Nebilik iddiasına kalkıştı şimdi ve atalarının dinini inkar etti. ''Biz de senin Yemen'den dönmeni beklemeyi ve sen bu işe el atıncaya kadar ses çıkarmamayı uygun bulduk. Ne dersin?'' Hazreti Ebu Bekir bir ok gibi yerinden fırladı ve hiçbir şey söylemeden Allah Resulü'nün yanına koştu. Kapıyı çaldı. ''Kim o? Ebu Kuhafe'nin oğlu.'' ''Buyur.'' Kapı açıldı ve kapıdan içeri süzüldü. Duyduğu müthiş haberi anlattı ve aynen olduğu gibi sordu. Bu anlattıklarım doğru mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mukaddes dudaklarında kainatı ışıldatan bir tebessüm var. Doğru ya Ebu Kuhafe oğlu. Allah bir ve ben onun resulüyüm. Şehadet getir ve birden varlık nuruna teslim oldu. Dudaklarında hece hece kelime-i şehadet ve gönlünde deniz deniz köpüren aşk. İşte Hazreti Ebubekir'i Sıddıkiyet makamına yükselten hal bu ve bu hal üstünde hal yok. Neden, niçin, nasıl, hiçbir şey sormaksızın İslam denizine atılıvermek, işte bu hal, alemde sadece O'na nasip oldu. Gelin bu örnek şahsiyetin çocukluğuna geçelim. Cahiliye zamanlarında adı, müşriklerin taptığı bir puta kul olma manasına gelen bir isimdi. İman devletine erdiğinde, bu isim Abdullah olarak değiştirildi. Fakat o, ismiyle değil, künyesiyle daha çok meşhur oldu. Ebu Bekir. Bu tabir işe erken başlayan anlamına geliyor ve kainatın efendisiyle ilk defa tekbir aldığı ve namaz kıldığı için kendisine verilmiş. Bir diğer lakabı pek bilinmese de Atik. Yüzünün güzelliğini ve nesebinde hiçbir leke bulunmadığını belirten bir mala Çocukluğunda, gençliğinde de pırlanta gibi bir ahlaka sahipti. Gönlü eşsiz incilerle doluydu. İslam'la şereflenmeden önce de kötülüklerden sakınan insanlardı. Örneğin şarabı küfür devrinde bile bir damla olsun içmemiş. Bir gün sahabiler toplanmış, sohbet ediyorlar. Ona sordular, ''Ya Eba Bekir hayatında hiç şarap içtin mi?'' Allah'a sığınırım böyle bir halden dedi. E nasıl olur o devirde hiç içmeyen var mıydı? Ben öteden beri ırzını savunan, mürüvvetini koruyanlardanım Allah'a şükür. İçki içen kendinden geçip ırzını da mürüvvetini de kaybeder. İnsanlıktan bile çıkar. Allahu Teala'ya şükürler olsun bunları yaşamadım. bütün ömrünce elinde, avucunda ne varsa harcadı. Müslüman olduğu gün, elindeki 40 bin dinarın 35 binini hiç düşünmeden sadaka olarak verdi. Hicret zamanında yalnız elinde birkaç bin dinarı kalmıştı. Nihayet kalbinde ve kesesinde ne varsa hepsini verdi. Hem de defalarca. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, Kendisi hakkında şöyle buyurdu. Ebu Bekir bendendir. Ben de ondanım. Ebu Bekir dünya ve ahirette kardeşimdir. Mutluluğun böylesi. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle anlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi bize emrettiler. Bu emir, yanımda bir hayli mal bulunduğu zamana tesadüf etmişti. Kendi kendime dedim ki, bugün Ebu Bekir'i hayır yapmada geçeceğim, zira onu hiçbir zaman geçememiştim hayırda. Hemen koştum, malımın yarısını, Allah'ın Resulünün huzuruna getirdim. İnsanlığın ufku sordular. Ya Ömer, ailene ne bıraktın? Bu getirdiğimin bir mislini bıraktım, yarısını bıraktım ey Allah'ın Resulü. Tam o anda Ebubekir geldi ve bütün malını peygamberimize takdim etti. Kendisine sual etti: "Ya Ebubekir, ailene ne bıraktın?" Şu cevabı verdi: "Ben onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım." İçimden dedim ki: "Artık Ebubekir'i hiçbir şeyde geçemeyeceğim." Yine bir gün toplantıdalar. Sahabiler, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın etrafında halkı olmuş, ondan bir şeyler dinliyorlar. Efendimiz mukaddes yüzünü onlara döndürüp sordular. Bugün içinizde oruçlu olan kimdir? sıddık Ekber cevap verdi. Benim ey Allah'ın Resulü! Bugün bir cenaze uğurlayan içinizde kim var? Benim ey Allah'ın Resulü! Bugün içinizde bir fakir doyuran kimdir? Benim içinizde hasta ziyaret eden kimdir? Benim bütün bu sorulara o cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dudaklarında gökleri aydınlatan tebessümler var. Buyurdu ki: Bu işler kimde toplanırsa muhakkak o cennete girer. Biz de şu maddeleri bir kez daha iyi tekrar edelim. Oruç tutmak, cenaze uğurlamak, fakiri doyurmak ve hastayı ziyaret etmek. İslam'ın zor zamanlarıydı. O çilili devirlerde zulme uğrayan, türlü işkencelere maruz kalan birçok köleler vardı. Gücü yettiğince tek tek satın aldı ve Allahu Teala'nın rızası için serbest bıraktı. Bu türlü satın alınıp azat edilen kölelerin başında Hakk'ın yanık sevdalısı Bilal-i Habeşi de var radiyallahu an. Kendisinin eliyle hidayete erenler Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Av ve Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anhum ecmain ve daha niceleriydi. Onun vesilesiyle İslam dairesine girdiler. Ebubekir radıyallahu an bütün gazalar boyunca Allah Resulü'nü bir an bile yalnız bırakmadı. Her an yanı başında. Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn, Hudeybiye ve büyük fetihte ve onları takip eden hareketlerde daima beraber. Hatta kendi oğluna kılıç çekebilecek kadar hakka bağlıydı. Bedir Cenginde Allah'ın Resulü için yapılan karargahın önünde yer aldı. Peygamberler Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a dua ettikçe ona şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, dua ve niyaz seni bu kadar üzmesin. Elbette Allah sana vaadini yerine getirecek." Ve elinde kılıç, saldıran kafirleri yüz geri etti. Her gazada, kainatın tacının en sağlam kalkanıydı. Hele Uhud'da, ah o Uhud! Tebük seferinde de Allah'ın Resulü, İslam sancağını ona verdi. Ve ileriye atılan her adımda varlığın nuruyla el ele gönül gönüle gitti. Kureyş kafirlerinin Efendimiz aleyhisselama yönelttikleri her türlü zulme göğsünü siper ettikten sonra, hicret zamanı gelip çatınca, çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü, her şeyini arkada bırakarak yollara düştü. Tek başına, Allah'ın Resulü ile baş başa hicret etmenin sadece kendisine nasip, eşsiz bir nailiyet ve imtiyazına erdi. Gökyüzünde fıkırdayan güneş, yeryüzünde cıvıl cıvıl kaynayan kum denizi ve arkalarında amansız bir düşman, Mekke ve Medine arasında Sevr mağarası. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemle o mağaraya gizlendi. Efendimiz'e dayanak oldu. Efendimiz dünyanın en güzel başı olan mukaddes başını, onun göğsüne dayadı ve gözlerini yumdu, dinlendi. Mağara duvarlarında küçücük bir delik ve o delikte bir yılan başı. Müthiş an, yılanın gözleri fırfır fır dönüyor ve zehrini kusacak adam arıyor. Varlık nuruna bir zarar erişmesin diye, Hz. Ebu Bekir hemen ayağını o deliğe dayıyor. Fakat aynı anda, ayağına incecik bir neşter gibi yılanın zehirli dişi girip çıkıyor. Bir anda oluyor her şey. Acıdan ciğerleri yanıyor, gözlerinde yaşlar birikiyor. Allah Resulü'nü uyandırmamak için, kımıldamadan, ses çıkarmadan öylece duruyor. Yalnız, gözlerinden inen yaşın, onun yüzüne damlamamasına mani olamıyor. İşte, Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem uyandılar. Billur gözleriyle kendisine bakıp, Ne oldu ya Eba Bekir? Dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Ayağıma bir şey soktu. Ama sorun yok. Anam babam sana feda olsun. Efendimiz aleyhisselam kalktı, yalının soktuğu yere nefes etti. Bir solukta Allah'ın izniyle acı dindi. Sonra karşılıklı oturdular. Hayal etmesi bile ne kadar güzel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşı karşıya. Efendimiz buyurdu: "Ya Ebu Bekir, dilini damağına yapıştır. Hiç hareket ettirme. Bütün canını kalbinde topla. Yaradan'ın zat ve has ismini içinden gizlice zikret. Allah" Allah Allah zikre başladı. Allah Allah işte gizli zikrin başlangıcı. Allah Resulüne ait batın sarayının yolu kapkaranlık Sevr mağarasında açıldı. Ne mutlu bu yola ayak atabilenlere. Peygamber sahabilerinin herhangi birini inkar eden küfre varmaz. Ancak inkar şekline göre küfre yakın bir dalalet ve hüsran bataklığına sapmış olur. Ama Cihan Sıddık'ın düpedüz sahabiliğini inkar doğrudan doğruya küfürdür. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Ebubekir'in sahabiliğine ait bir nas vardır. Onun sahabiliğini inkar, bu Kur'an gerçeğini değiştirilemez olayı inkar demektir. Onun hakkında birçok Kur'an hükmü var. Leil suresinde itikatta en ileri ve bundan ötürü en keremli, en faziletli ümmet ferdi olduğuna dair ayetler mevcut ve daha birçok surelerde şan ve şerefi övülen bir insan. Yüce Sıddık'ın hayatında, onun büyüklüğü bakımından yakıcı, çarpıcı, kül edici, mahvedici hadise, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öteler alemine gerçek hayata geçtikleri andı. Allah'ın sevgilisi, dünya ufkundan ebediyetin nur iklimine geçmiş, Cihanı hayat kazandıran gözleri yumulu duruyordu. Bu manzara herkesi dehşetlerin dehşetine düşürmüş bulundu. İnsan aklı bu manzarayı içine bir türlü alamadı. Akıl da, his de, harekette, idrak da çırpındı. Peygamber ölür mü? O müthiş anda sanki bütün insanları mecnun haline getirmişti. Dünyanın en büyük akıl ve muvazene örneklerinden Hazreti Ömer radıyallahu an kılıcını çekmiş, avaz avaz bağırıyordu. Her kim Allah'ın Resulü öldü derse boynunu vururum. Selim akıl timsali büyük ve heybetli Ömer söylüyor bu sözü. Hayır, o ölmedi. Bütün sahabe donup kalmış. Ebubekir radıyallahu an Müthiş haberi aldı, koşa koşa geldi. Yatağa yaklaştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, mübarek başının üstündeki örtüyü kaldırdı, diz çöktü. Allah Resulü'nün mukaddes yüzünü eğilip öptü. Sonra mecnun gözlerle kendisine bakanlara döndü. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Peygamber öldü. Peşinden, Nur fışkıran, saadetin en varılmazıyla gülümseyen o güzel yüze baktı. Hayatında ne güzeldin, ölümünde de ne güzelsin. Ve devamla ölüm davasının hiçbir zaman söylenememiş ve söylenemeyecek olan güzel sözünü söyledi. Öldün ama ikinci defa ölmeyeceksin. Hazreti Ömer radıyallahu anh, gerilerde etrafı küme küme insan yine aynı hal içinde ve yine aynı heybetle gürlüyor vallahi peygamber ölmedi allah'ın resulü ölmedi şimdi seyredin incecik rikat ve sır idraki nasıl karmaşan aklın üstüne çıkıyor hazreti Ebu Bekir radıyallahu an heybetle hazreti Ömer'in üzerine yürüdü Radiyallahu an ve ihtarını yaptı. Kendine gel ya Ömer, aklını başına devşir. Hazreti Ömer bir silkenişte kendisini bulur gibi oldu. Tepeden tırnağa sarıldı. Ey insanlar dedi yine sıddık Ekber. Kim Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tapıyorsa bilsin ki o öldü. Kim Allahu Teala'ya tapıyorsa bilsin ki Allah ölmez, hay ve laye muttur ve peşinden onun sadece resul olduğuna ve her peygamber ve insan gibi ölümü tadacağına dair ayeti okudu. Artık her şey kurtulmuştu. Cihan ki Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Efendimiz tarafından kurulmuş. Ve dolayısıyla yıkılması imkansız bulunan İslam kubbesinin geçirdiği müthiş zelzeleden asla sarsılmadı. Bu korkunç sarsıntıdan yılmayan, şaşırmayan, acze düşmeyen, muvazenesini kaybetmeyen bir oydu. Bir gün Allah'ın sevgilisi uzakça bir yerde. Karşılarında tevhidin şeyda bülbülü Hazreti Bilal radiyallahu anh. Emrediyorlar, git de söyle Ebu Bekir'e, vaktinde dönemezsem namazı o kıldırsın. İşte bu ümmetin en büyük imamı. Ümmetine bizzat peygamber tarafından tayin edilen bir imamdı. 11. hicret senesi, Rebiu'le velayının 12. pazartesi günü Müslümanların halifesi seçildi ve birinci olarak, kendisiyle açılan bu muazzam makamda iki yıl, üç ay ve birkaç gün kaldı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya geldikleri günün tam 63 seneyi tamamlayan dönümünde halife oldu. O da yaşı 63'e ulaşınca aynen Allah Resulü gibi kendisi de yatağa uzandı, ilahi visale ve Öbür aleme kavuştu. Gelin, halife seçildiği zaman, Yaptığı konuşmayı bir dinleyelim. Sahabeler bölük bölük toplanmış, Kendisini dinliyor. İşte ilk İslam halifesi, Kendilerine sesleniyor. Ey insanlar! Sizin en iyiniz olmadığım halde, Başınıza geçmiş bulunuyorum. Vazifemi gereğince yerine getirecek olursam bana yardım edin. Yanılırsam doğruyu gösterin. Doğruluk, emanet, yalancılık, hıyanettir. İçinizdeki zayıf, hakkını alıncaya kadar benim gözümde kuvvetlidir. İçinizdeki kuvvetli de, ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar zayıftır. Bir millet, Allah yolunda cihattan uzak kalacak olursa zillete uğrar. İçinde fenalık revaç bulan millet topyekün belaya sürüklenir. Ben Allah ve Resulüne isyan edecek olursam bana itaatiniz gerekmez. Haydi namaza kalkın. Allah'ın sonsuz rahmeti üzerinize olsun. Bu konuşmadan sonra mihraba geçti ve ellerini kaldırdı. Allahu Ekber! Şimdi Müslümanların imamıydı. Hicretin 13. senesi, cemazi Lahir ayının 7. pazartesi günü hastalandı. 15 gün yattıktan sonra, aynı ayın 22. salı gecesi, akşamla yatsı namazı arasında, iğreti hayattan gerçeğine geçti. Son anında bir vasiyeti vardı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Ebu Kuhate'nin oğlu Abdullah'ın ahiret yolunda vasiyeti, son anın bittiği, son anın arkasından, ilk anın başladığı noktadaki vasiyeti, küfürdekinin imana, kötülüktekinin iyiliğe geldiği, ve yalancının doğruyu söylemeye başladığı noktadaki vasiyeti. Bu vasiyete Hazreti Ömer'in ismi yazılmadan harcadığı kudret yüzünden bayılı veren büyükler büyüsü sıddık ayılınca Hazreti Osman'ın radıyallahu Ömer ismini kendi kendine ilave etmiş olduğunu görmüş ve sevinç içinde sesini yükseltmişti. Demek ki muradım Ömer olduğu halde ''İsmini yazdıramadan ruhumu teslim edecek olursam, bir karışıklık ve fitne olmasından korktun da kendin yazdın öyle mi? Allah senden razı olsun.'' Ve devam ettiler. Şu Poğlu Ömer'i kendime halef seçiyorum. Ona itaat ediniz. Bununla Allah'a ve Peygamber'e, dinime, nefsime ve size doğruluk ve iyilik murad ettim. O adaleti yerine getirirse ne ala? Kendisinden beklediğim, umduğum da zaten bu. Başka bir yol takip ederse, kişi işlediğini kazanır. Benim bütün gayem hayır. Geleceği bilemem. Zulmedenler nelere uğrayacaklarını görürler. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Ve vefat etti biraz sonra. Vasiyeti gereğince cenazesini zevcesi Esma gasletti. Allahu Teala rahmet buyursun. Amin. Hazreti Ömer radıyallahu an. Fil hadisesinden 13 sene sonra dünyaya geldi. Yaşça Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 13 Yıl Küçük Saadet Asrı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cihanı cennet sabahlarına döndürmüş. Ömür saatleri zikrullah ile geçiyor. Etrafında dalga dalga sahabi. Onun İslam'a girişi, alemde mevcut menkıbelerin en güzelini belki de çerçeveliyor. Kureyşli'nin büyükleri toplantıda ve telaştalar. Mevzu şu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hamza elimizden çıktı, yani Müslüman oldu. Artık bu İslam hareketini nasıl durduracağız? Ebu Cehil ayağa kalktı. Bu işin dedi tek çaresi onu öldürmek. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Onu kim öldürürse yüz baş genç deve vereceğim. Ayrıca kırk bin akçe vereceğim. Toplantı birdenbire kaynar su halinde. Çeneler kirişsiz, diller yılan gibi zehir kusuyor. Ömer de orada radiyallahu anh. Hemen Narayı bastı. Onu ben öldüreceğim. Yaşa dediler. Ve kılıcını kuşandı derhal yola çıktı. Yüzünde damar damar gazap Mekke sokaklarında. Önce bir sahabiye rastladı. Onun halini beğenmeyen sahabi, onun yolunu değiştirmek ve zaman kazanmak için Kız kardeşinin de Müslüman olduğunu haber verdi. Ömer şaşırdı, yıldırım gibi oradan döndü, kız kardeşinin evine düştü. Kapıyı yumrukladı. Olanlar oldu ve işittiği ayetlerin ilahi anlatımı karşısında bir buzdağı gibi erimeye başladı. Sonra da Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna vardı ve en taşkın bir cezbeyle Müslüman oldu. Ömer radiyallahu an, kırkıncı Müslüman. Nihayet, Resûl-i'ler serveri tarafından hicret emri verildi. Bütün sahabiler gizlice Mekke'den çıkıp gittiler. Hak ve Adalet Güneşi Hazreti Ömer'in, yine bambaşka bir yeri vardı. O bir elinde kılıç, öbür elinde ok, Kabe'yi ziyaret etti. Kabe avlusunda Kureyş kâfirlerinden bir sürü nasipsiz adam. Ömer radıyallahu an Kabe'yi 7 defa dolanıp tavaf ettikten ve iki rekat namaz kıldıktan sonra kâfirlere döndü ve haykırdı. Ey Kureyş topluluğu! İşte ben gidiyorum. Annesini ağlatmak, karısını kocasız ve çocuğunu babasız bırakmak isteyenler şu vadenin arkasına doğru peşimden gelsin. Kureyş'ten hiç kimse, bu en büyük iman şecaat timsalini takibe, cesaret bile edemedi. Bütün gazalara katıldı. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke'nin fethi ve diğer gazaların hepsinde bulundu ve her birinde kıyasıya çarpıştı. Bütün cenkler ve başka işlerde de, kararlarındaki doğruluk ve isabetle, kendisinin ne yaman bir iman arslanı olduğunu gösterdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey kardeşçiyim, yaptığın duadan beni unutma.'' buyuruyordu. Bir gün, Kur'an-ı Kerim dinliyor. Sıra bir azap ayetine geldi. Birdenbire, o müthiş insanın yere düşüp bayıldığını gördüler. Günlerce yatağından kalkamadı. İmanın ve haşyetin böylesi. Varlığın sebebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona gözüm diye hitap ederdi. Bu ne yüce bir mutluluk. Cennet mumuda demiştir. Bu ne güzel bir er. Ondan sayısız fazilet ve meziyet içinde görülen şiddet ve adalet. Öyle ki dört büyük halifenin her biri bir fenerin dört camı gibi aldığı nuru kendi mizaç ve ruhuna göre ayrı ayrı renklendiriyor ve insanı tamamlıyor. Hazreti Ömer'e düşen pay adalet ve şiddet. Hilm alemi yüce sıddık, tarikkat ve derinlik Cennet Kandili Faruk'ta şiddet ve adalet, çifte Nur'u sahibi Osman'da ilim ve haya, Kevser sakisi Ali'de akıl ve hikmet. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Hepsi insanı tamamladı ve her şey o fenerin içindeki nurdan, varlığın nurundan geliyordu. Hicretin 13. yılında Cemaziye Lahir yılının 22. Salı günü halifelik makamına geçti. 10 buçuk senelik halifeliği esnasında Fars ve Şarki Romayı dize getirdi. İslam ordularını kainatın dört bir yanına gönderdi. İslam nurunu insanlığın gönül dudaklarına sundu. Adaletiyle ve ebedi olarak zulmün kapısını kapamakla meşhur oldu. Halifelik kendisine verildiği andan itibaren, çok az uyudu, gündüzleri hep dolaştı. Bunu niye yaptın diye sorduklarında, şöyle demişti, Eğer ben geceleri uyumuş olsam, kendimi kaybetmiş olurum. Eğer gündüzleri uyursam, Milletimi de kaybetmiş olurum. Halbuki ben onlardan sorumluyum. Uykusu sadece oturduğu yerde bir miktar kestirivermekti. Adaletiyle meşhur olan Ömer radıyallahu an ilk İslam devletine esaslandıran kişi. Yine Beytül Mal adlı İslam hazinesini kuran kişi. İslam'da defter ve divanı uygulamaya koyan, ilk muhasebe ve sistem temeline yol açan da oydu. Bir köle gibi deve güden, devlete ait develeri tımar eden, kırk yamalı abayla gezen, fakat heybetiyle koskoca Bizans'ı titreten oydu. Kenarı Dicle'de biri aşırsa bir koyunu, Gelir de adli ilahi Ömerden sorar onu diye göz yaşları döken yine oydu. Heybetliydi, şiddetliydi. Ama bir gün adamın biri Allah'tan kork ya Ömer dedi. O zaman Ömer radıyallahu an hayvanın üzerindeydi. Hemen hayvandan aşağı indi ve yüzünü yerlere koydu. Birden yüzünü toprağa sürdü. Gözünden iplik iplik yaşlar akıtarak mırıldandı. Ömer de kim oluyor ki Allah'tan korkmasın? Ve adam hayretler içinde kaldı. Bir gün Peygamber mescidinde ve minber üzerinde konuşuyor. Buraların ve ötelerin en ince hikmetlerinden bahsediyor. Beni dinleyiniz size diyeceklerim var. Cemaatten biri ayağa fırlıyor. Dinlemiyoruz seni ya Ömer. Çünkü ganimet kumaşlarını müsavat üzerine taksim edeceğine, adaletli olacağına söz vermiştin. Halbuki o kumaştan ben cılız vücuduma bir entariyi zor yaptım ama bak sen o kocaman cüssene nasıl cübbeyi çıkardın? Kıyafetini işaret ediyordu. İmanın, merhametin, adaletin tacı olan Ömer radıyallahu an kızmadı bile. Ela gözlerini şöyle cemaatin üzerinde gezdirdi ve oğlu Abdullah'ı görünce seslendi. Abdullah, ben bu cübbeyi ancak senin bağışladığını kendi hissemle birleştirip yaptım. Yoksa ganimetten halife olarak bir santim dahi fazla almadım değil mi? Altın kalpli Abdullah, vallahi babamın dediği doğrudur, dedi. Ayakta duran ve itiraz eden zat ortalığı çınlattı. Şimdi konuş ya Ömer, seni dinleriz ve sana itaat ederiz. İşte İslam'ın safvet ve ulviyeti. İnsanlık buna ne anlatır acaba bu olaya? Hangi düzen, hangi nizam, Hangi kanun ve rejim böyle bir uyumu sağlayabilmiştir? Bir devletin yöneticisiyle yönettiği kişi arasındaki bu bağı nasıl anlamak lazım? Yine bir gün hutbede, yine gönüllere iman incileri yağdırıyor. Yine buraların ve ötelerin en ince hikmetleri üzerinde konuşuyor. Cemaat şevk ve heyecan içinde onu dinliyor bir ara topluluğa sordu. Ey insanlar! Eğer kötülüğe düşecek olursam, nefsani ihtiraslar içinde boğulup gidersem, bana ne yaparsınız? Müzminlerden biri hemen ok gibi fırladı ve haykırdı. Seni kılıcımızla doğrulturuz ya Ömer. İrfan denizine gark olmuş din büyüğü, bu adamı denedi. Demek öyle. ''Bu sözleri benim hakkımda mı söylüyorsun? Benim hakkımda böyle bir söz söylemeye sen nasıl cüret edebiliyorsun?'' deyince, adam ortalığı yeniden çınlattı. ''Evet ya Ömer, bu sözleri senin hakkında söylüyorum.'' İşte o an, Mukaddes Emanet'in devlet reisi heyeti içinde en büyük koruyucusu, derin ve ılık gözlerini yükseklere kaldırdı, ve şöyle dedi: Allah'a şükürler olsun ki, eğer yanlış ve kötü yola sapacak olursam, bu milletin içinde beni kılıç da doğrultacak insanlar da var. Ömer radıyallahu an dendiğinde kim olduğunu aklımıza getirelim. Zulmün kapısını ebedi olarak kapıyan Hazreti Ömer radıyallahu an. Medine'nin nurlu sokaklarından geçiyordu bir gün. Kadının biri oğluna seslendi. ''Oğlum, çekil oradan, halife geçiyor.'' ''Aa, bu adam dün sadece Ömer'di, şimdi halife mi oldu?'' dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an tebessüm etti. Kadına yaklaştı. ''Size teşekkür ederim, eski halimi hatırıma getirdiniz.'' dedi. Ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şanlı halifesi başı önünde tevekkül ve teslimiyet içinde uzaklaşıp gitti. Kadıncağız dediğine de pişman olmuş, arkasından baka kalmıştı. Bir gün Medine'nin bir caddesinden geçiyor. Kalabalıklar arasından herhangi bir adam haykırdı. Ya Ömer! Memurlarının hareket tarzını çerçeveleyen bir kanun ve ölçü koyduğun için, yarın Allah'ın gazabından kurtulacağını mı zannediyorsun? Haberin var mı? Mısır'daki amillerden Ayyat bin Ganem, ipekli elbiseler giyiyor ve kapısında nöbetçiler kullanıyor. Hazreti Ömer'in gözlerinde şimşekler çaktı. Hemen Mısır'a bir memurunu gönderdi. Koş! Ayyad'ı ne şekilde bulursan öylece al getir. Memur, Mısır istikametinde, Mısır'a vardı. Gerçekten Ayyad'ın, ipekli elbiseler içinde ve muhafızlar arasında korunduğunu gördü. Onu öylece aldı, Medine'ye getirdi. Hazreti Ömer radıyallahu an Ayyad'ı görür görmez, sırtındaki desenli, süslü, ipekli elbiselerini çıkarttırdı. Ona kıldan örülmüş, sert bir aba gösterdi. Ve ona bundan böyle çölde bir sürüyü koyun gütmekle vazifelendirdi. Ayyad'ın gözleri yaşlı, mırıldandı. Ey müminlerin emiri! Bu iş ölümden daha ağır. Sadece şu cevabı aldı. Nasıl? Sen niçin bu işi kendine layık görmüyorsun? Çobanlığın nesi kötü? Zaten... ''Hepimizin babası da çoban değil miydi? Sen bundan niçin utanıyorsun? Bu da bir iştir.'' dedi. Ve ayyat artık ölünceye kadar doğruluktan ve uygunluktan ayrılmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yöneticiliğinden bir misal mi öğrenmek istiyorsunuz? Buyurun, bugünün yönetimiyle Dünyadaki tüm yönetimlerle mukayese edin. İşte Hz. Ömer radiyallahu Anın memurlarına gönderdiği bir emirden parça. Sizi saltanat sürmeniz, insanlara tahakküm ve tekebbür göstermeniz için bu işlere çağırmadım. Siz doğru yolda rehber olacak ve herkesi kendinize uyduracaksınız. Öyleyse Müslümanların haklarını yerine getiriniz. Müslümanlara fena muamele etmeyiniz ki küçüklüğe düşmesinler. Müslümanları lüzumsuz yere pohpohlamayınız ki şımarmasınlar. Kapılarınızı onların yüzüne kapamayın. Sonra kuvvetlileriniz kuvvetsizleri yer. Kendinizi onlardan üstün tutmayın. Sonra zulüm alır. Yürür! Dikkat edin! Yine bir gece Nur şehri Medine'nin sokaklarında dolaşıyor. Gecenin geç saatlerinde, bir evin önünden geçerken bir ses duyuyor. Bu ev cephedeki bir askerin evi. Askerin hanımı, dilinde edaların en güzeli ve ahenk ahenk bir şiirle, kocasından bahsediyor. Gece uzuyor, kararıyor. Yanımda dostum yok. Bunu duyan Halife o kadar üzülüyor ki hemen evine koşuyor. Kızı Hafsa'yı uyandırıp "Canımın içi kızım, bir kadın en çok kocasından kaç ay ayrı kalabilir deyince biraz düşünen Hafsa annemiz "4 ay aziz babam." diyor. Hazreti Ömer radıyallahu an ertesi gün kumandanlarına şu haberi uçuruyor. Herkes bu emre uyacak. Askerlerin dört aydan fazla evlerinden uzak kalmaları hoş değil. Kendilerine dört aydan sonra izin veriniz. Hem devlet başkanı, hem de zaman zaman kerpiç döken, diken söken, ortalığı temizleyen, develeri güden, kah koca karıya hammallık yapan, Saka gibi su kabını taşıyan biri. Yetim çocuklara kendi eliyle gece vakti yemek pişirirdi. Merhametliydi ama din işi başkaydı. Ortada din olduktan sonra babasını, annesini sevdiğini tanımazdı. Allah'ın kanunu olduğunda gözünü budaktan sakınmazdı. Hastalandı. Doktorlar bal kullanmasını tavsiye ettiler. Ama öyle bir mevsimdeydi ki çarşıda hiçbir yerde bal bulamadılar. Yalnız devletin depolarında kutu kutu, yığın yığın ballar var. Ey insanlar! Tedavim için bal gerekiyor. Bir parça alsam razı olur musunuz? deyince halk gözyaşları içinde. Ey müminlerin emiri! Elbette! Canımız bu yola feda olsun dedi. Düşünün. Bütün zaman ve mekan boyunca hakikatin en parlak derecesini idare eden İslam'dan başka bir nizamda yokken bu şaşkın beşer hala ne aramakta? Devlet, idaresi sende olsa bile idare ettiğin insanlardan bir küçük kap bal için izin istemek, helallik istemek. Hazreti Ömer radıyallahu an 10 yıl 6 ay 5 gün halifelik makamında kaldıktan sonra 23. Hicret senesi Zilhicce ayının 26 Salı günü Peygamber mescidinde sabah namazını kılarken şehit edildi. Şöyle oldu. Her vakit olduğu gibi o sabah namazında namazı kıldırmak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine geldi. Safları düzeltti, mihraba geçti, tekbir aldı. Cemaat de ona uydu. Tam o anda Ebu Lülü isimli kişi, elinde iki başlı bir hançer mescid kapısından içeri süzüldü. Müslümanlar namaz vecidi içinde kendilerini kaybetmiş olmalarından istifade etti Halifenin arkasına sokuldu, hançerini altı kere daldırıp çıkardı. Hazreti Ömer kanlar içinde yere serildi. Hain köle, kaçarken bile üzerine atılan on üç kişiyi yaraladı. Bunlardan yedisi de şehit oldu. Cemaatten biri, üzerinden elbisesini çıkarıp katilin başına attı. O da yakalanacağını anlayınca, kendi hançeriyle canına kıydı ve oracıkta, ebedi azap diyarına gitti. Aslında Hazreti Ömer radiyallahu An kendisine şehit eden Ebu Lülü'yü bir gün önce görmüştü. Köle peygamber halifesine efendisinin kendisinden çok ağır bir haraç aldığını söylemişti. Ey müminlerin emiri efendime söyledi yükümü hafifletsin. Sordu Hazreti Ömer senin sanatın nedir ve ne kadar kazanıyor ''Ne kadar para veriyorsun?'' ''Benim sanatım demircilik, dülgerlik, nakkaşlık. ''Verdiğim haraçta günde iki dirhem.'' dedi. ''Ya ebalülü, yüce Allah'tan kork.'' ''Sanatın ve kazancına göre verdiğin haraç öyle çok değil.'' Ve bir an durup devam etti. ''Duyduğuma göre sen yel değirmeni yapmakta ustaymışsın. Doğruysa bana da parasıyla bir yel değirmeni yapar mısın?'' Ebu Lü'lü lü sinsi sinsi gülümseydi. ''Ey müminlerin emiri! Senin adaletin benden başka herkese pay ayırıcıdır. Yalnız bana değil. Ben de sana öyle bir yel değirmeni yapacağım ki, şöhreti bütün dünyanın dilinde dolaşsın.'' Hazreti Ömer radiyallahu an tatlı tatlı tebessüm etti ve etrafındakilere dedi. ''Bu köle beni tehdit ediyor.'' ve bunun üzerine Ebu Lülü iki başlı hançeri iyice bileti. Onunla Hazreti Ömer radıyallahu anı ve birkaç sahabeyi sonunda da kendisini öldürdü. Hazreti Ömer radıyallahu an yaralanınca hemen yere serildi. Bu haliyle Abdurrahman bin Af hazretlerine işaret etti. Onu imamlığa geçirdi. Namazın önemine Ulviyetine bakın ki ortada can çekişenler var ama namaz bırakılmıyor. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu an kendisini yaralayanın Ebu Lü'lü olduğunu öğrenince sevindi ve Allah'a hamdolsun ki bana bu işi yapan Müslüman değil, Müslümanlık iddiasında olan biri değil dedi. Her taraf kan. Kendisini zorlukla evine götürdüler. Tedavi yapmaya çalışıyorlar ama o kadar ağır yaraları var ki en büyük dileğini bildirdi. Gidiniz Allah Resulü'nün yanına gömülmem için müminlerin annesi Ayşe'den izin isteyiniz. Durum Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemize bildirilince orayı kendim için istiyordum ama bugün onu kendime tercih ederim dedi. Bunu duyan Hazreti Ömer, o haliyle mutluluktan uçacak gibi oldu. Kızı Hazreti Hafsa radiyallahu anha annemiz koştu. Gözyaşları içinde yaralı babasına sarıldı. Sahabiler de dalgın dalgın gelip ziyaret ediyorlar. Sordular, ey müminlerin emiri, Allah göstermesin, size bir hal olursa yerine kimi tavsiye edersin? O tane tane konuştu. Ben bu işi Allah Resulü'nün kendilerinden hoşnut olduğu insanlara havale ediyorum. Toplanıp karar versinler. Peki oğlun Abdullah için ne dersin? Dedi ki, hayır. Bir haneden bir kurban yetişir. Gerek yok. Ve sonra oğluna hitap etti. Dudaklarında çiçek çiçek tebessümler, Dilinde Allah Celle Celaluhu'nun ismi son nefesini verdi. Gasleni oğlu Abdullah yerine getirdi. Namazını Süheybi Rumi kıldırdı. Mübarek naaşı, sonsuzluk nebisini ve cihan sıddıkını taşımış olan ile nur ravzasına getirilerek Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın yanına gömüldü ve insanlık alemi belki de cihanın en büyük adalet ve hakkaniyet sultanını kaybetmiş oldu. Yüzünde şu yazı vardı. Vaaz olarak, nasihat olarak ölüm yeter. Allahu Teala rahmet buyursun. Amin.